Osmanlı yayın evi sunar Bir annenin kızına nasihatleri Yazan Abdülkadir Dedeoğlu Yöneten Ahmet Çelik Müslüman anne ve babalar kız ve erkek yavrularının üzerine bütün hassasiyetleriyle titrerler. Çocuklarını hem sıhhatli hem de İslam ahlakı üzerine yetiştirmek onların biricik arzularıdır. Ancak meşguliyetin çokluğu bazı anne ve babaları çocuklarının üzerine yeterince eğilmekten alıkoyuyor. Bu fırsatı kollayan ve pusuda bekleyen şeytan... ...veya şeytanlaşmış insanlar... ...bütün güçleriyle... ...çocuklara ve kadınlara yöneliyorlar. Bugünün genç kızı... ...fakat yarının annesi kızlarımıza... ...dinimizin binlerce güzelliklerinden birkaçını... ...bu kasetle sunacağız. Burada geçen nasihatler... ...eşsiz güzellikte... ...ve hayat boyu solmayacak ...bir çiçek buketidir. Koklasınlar... Koklasınlar koklasınlar. Mutluluk ve saadet dolu yarınlar hep onların olsun. Yavrularımızı bütün kalbimizde Rabbimize emanet ediyoruz. Soğuk bir kış gününün akşamı Bir Müslüman anne Evlenme çağına gelmiş kızına Bazı nasihatlerde bulunmak istiyor Fakat bu nasihatlere Nasıl başlayacağını bir türlü kestiremiyor Akşam namazını birlikte kılmışlar Tesbihlerini çekip Dualarını yapmışlar Ellerini de yüzlerine sürmüşlerdir Seccadelerinin üzerinde Öylece kalmışlarken Sessizliği kızın sesi bozar Anneciğim biliyorsun bu gece Cuma gecesi. Yani Yasin gecemiz. Dedemlerin, babaannemlerin ruhlarına Yasin okumayacak mıyız? Kur'anlarımızı getireyim mi anne? Dur acele etme yavrum. Okuyacağız elbette. Ecdadımız, kimselere olmayanların ruhları her hafta bizlerden hediyelerini beklerler. Hiç onları hediyesiz bırakır mıyız? Yalnız bu akşam sana bazı şeyler söylemek, bazı nasihatlerde bulunmak. Ondan sonra Kur'an okumak istiyorum Önce sobaya biraz kömür at Babam birazdan soğuktan gelir Peki anne Attım anneciğim Gel kızım Şimdi şöyle karşıma otur Buyur anne Bak yavrum artık büyüdün Serpildin evlenme çağına geldin Kısmettir bilinmez bugün yarın kapımız çalınır Allah'ın emri peygamberin kavliyle bir isteyenin çıkar Evet anneciğim Evlenmek sadece nikahta evet demekle başlayıp sürmez kızım İçinde büyüdüğün bir yuvadan çıkıp hiç bilmediğin tanımadığın bir eve gideceksin Şimdiye kadar görüşüp konuşmadığın huyunu suyunu bilmediğin birine hayat arkadaşı olacaksın Öyle anneciğim Evliliğinin mutlu ve hayırlı olmasını istiyorsan ...kocana itaatkar ol ki... ...tabiri caizse o da sana kul köle olsun yavrum. Peki, peki bunu nasıl yapacağım anne? Anlatır mısın Aa, bana? Bunu sana yaşanmış bir olayla anlatayım kızım. Vaktiyle sahabileri gören zatlardan... ...Şabi adında biri varmış. Meşhur Kadı Şureyhe... ...evlenme çağına geldiğini... ...ve arzu ettiği gibi bir kız bulduğu takdirde... ...evleneceğini söylermiş. Sonra anne? Kadı Şureyhe de o gence... ...eğer evlenmek istiyorsan iyi Temim kabilesinden bir kız almanı tavsiye ederim demiş. Şabi kadıya... ...neden o kabileden kız almamı tavsiye ediyorsunuz dediği zaman... ...kadı Şurey başından geçen evlilik olayını anlatmaya başlamış. Bacım... ...şu çeşmeden bir tas su verir misin? Hava çok sıcak, susadım. Tabii iyi yolcu. Kızım... Allah rızası için şu tası doldur da susamış yolcuya ver. Sevaptır. Peki efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hanımefendi bana suyu veren şu güzel kız kimdir? Kimin kızıdır? Adı nedir? Adı Zeynettir. Hudeir'in kızıdır. Evli midir, bekar mıdır? Bekardır. Allah'ın emriyle istesem bana verirler mi dersin? sen verirler ey yolcu. Ve Kadı Şurey vakit kaybetmeden kızı ailesinden istemeye gider. Karşılıklı görüşmelerden sonra da kızla evlenirler. Ve evliliklerinin ilk gecesinde aralarında şu konuşmalar geçer. Çekinme benden hanım. Artık benim eşimsin. Durun efendim. Yeni evlenenler ilk gecelerinde Allah rızası için iki rekat namaz kılarlar. Sünnettir. Ve Cenab-ı Hak'tan evliliğin hayırlı olması için niyaz ederler. Şeytanın şehrinden de Cenab-ı Hak'ka sığınırlar. Sen öyle yapmayacak mısın? Bize büyüklerimiz böyle öğretti. Doğru söylersin hanım. Öğretir. Ben namazımı bitirdim hanım. Allah kabul etsin efendim. Şimdi de siz beyime bazı şeyler söylemek istiyorum. Söyle hanım. Bakın efendim. Ben yabancı bir kızım. Sizinle yeni tanışıyoruz. Sizin huyunuzu bilemem. Sevdiğiniz şeyler vardır. Sevmediğiniz şeyler vardır. Eğer bunları bana söylerseniz ona göre hareket eder. Hizmetlerinizi yerine getiririm. Çok güzel konuşursun hanım. Efendiciğim. Sizin bir başka hanımla, benim de kabilemden bir başka erkekle evlenmem mümkündü. Lakin kader buymuş ki, ahlak ve adetlerimizi bilmediğimiz halde birbirimizle evlendik. Hanım, sözlerin öyle güzel ki, yerine getirebilirsen beni bahtiyar edersin. Şimdi benden ne istiyorsan sor bakalım. Akrabalarımın gelip gitmelerini ister misiniz? Usandırmalarını istemem. Pek sık gelmesinler. Peki, komşularımızdan kimlerin gelmesini, kimlerin gelmemesini istiyorsunuz? Bilirsem, hoşlandıklarınıza itibar eder, hoşlanmadıklarınızdan yüz çeviririm. Falan evdekiler, ehli namus ve salih komşulardır. Onlara gitmende bir sakınca yoktur. Sana da gelebilirler, sen de onlara gidebilirsin. Fakat filanlar pek dedikoducu ve pek kötü ve ahlaksızca şeyler anlatır dururlar. Ne onlara git, ne de onları bizim evimize alın. Ancak komşudurlar. Bir hacet için gelirlerse yardımcı oluver. İşte kızım. Kadı Şurey bu hanımla evleneli bir sene olmuş ki... ...bir gün akşam eve geldiğinde yaşlı bir kadın görmüş. Hanımına şunu yap, bunu yapma diye emirler veriyormuş. Sonra Kadı Şurey ile hanımı arasında şu konuşmalar geçmiş. Hanım... Bu yaşlı kadın kim? Bir yerden tanıyacağım fakat bir türlü çıkartamıyorum. Ey efendiciğim bu benim annemdir. Öyle mi? Ee, hoş geldiniz Valide Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk evladım. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Kızımdan memnun musunuz? Allah razı olsun Valide Hanım. Çok memnunum. Çok iyi terbiye etmişsiniz. Oğlum kadınların huysuzlukları bir erkek çocuk dünyaya getirdiklerinde bir de kocalarından yüz bulduklarındadır. Hanımının bir kabahatini bulursan... ...hiç tereddüt etmeden onu terbiye et. Sağ olun Valide Hanım. Benim sizden bir ricam var. Söyle evladım. Bizim evimize daha sık gelebilirsiniz. İnşallah evladım. Bıktırmamak şartıyla geliriz. İşte böyle kızım. O kadı reh ve karısı... ...ömürleri boyunca bir kere bile... ...birbirlerine kötü söz söylememişler... ...karılmamışlar ve kırılmamışlar. Karısı ona itaat etmiş... ...o da karısına meftun olmuş. Böylece bir ömür sürüp gitmişler. Dediklerini anladım anneciğim. Sevgi de... ...saygı da karşılıklı oluyormuş. Ben kocama sadakatle bağlı kalıp... ...saygı gösterirsem... ...kocam da bana aynı duygularla yaklaşır... ...demek istiyorsun. Evet kızım doğru anlamışsın. Şefkatli bir annenin kendi tecrübelerinden faydalanarak kızına yapmış olduğu bu nasihatler huzurlu bir hayat sürmek isteyen hanımların yapması gereken güzel hareketlerdir. Bu öğütler bütün Müslüman kadınların kulaklarına küpe olmalıdır. Dünya ve ahiret saadeti buna bağlıdır. Kızım. Basiyet ve nasihat bir kimseyi hayra sevk etmek içindir. Sana şimdi bazı nasihatlerde bulunacağım. Onları iyice öğrenip icabettiği ettiği şekilde hareket edersen hayatın boyunca rahat edersin. Kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz. Bu dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi ahirette de ebedi saadete ulaşırsın. Anlat annem seni dinliyorum. Nasihatlerimden birisi şu kanaatkar ol. Yani kocan tarafından getirilen yenilecek veya giyilecek her şeyi memnuniyetle kabul et Çünkü kanaat kalbi huzura kavuşturur Kanaat et diyorsun anne Kanaat nedir anlatır mısın? Kızım kanaat insanın ihtiyaç duyduğu şeylerden yetecek kadarına razı olması Tamahkarlık etmemesidir Yani kocamın eve getirdiği şeylerle yetinmem gerektiğini mi söylüyorsun bana? Evet yavrum evlilikte en önemli kaide budur eğer evliliğinin dirlik, düzenlik ve mutluluk içinde yürümesini istiyorsan... ...senin için sabahtan akşama kadar çalışan kocanın getirdikleriyle yetinmesini bileceksin. Peki, peki kanaat yer bir ev hanımı olmazsam ne olur anne? O zaman evinizde ne dirlik kalır ne de düzen. Kanaat etmeyen insan kadın olsun, erkek olsun doğru yoldan çıkar. Dünyada rahat ve huzur yüzü görmez. Hani ne demiş atalarımız... İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Boşuna söylememişler bunu. Tok gözlü insanlar efendi, aç gözlüyse esir olarak yaşarlar. Haklısın anne. Şimdi ne demek istediğini daha iyi anladım. Ha, bir de şu var kızım. Kanaat peygamberlerle evliya Allah'ın tuttuğu yoldur. Sadece bu sebeple bile kanaat etmek her Müslümana gereklidir. Kanaatın bir şartı da ele geçenin yerli yerinde ve usulüne göre harcanmasıdır. Yani böylece lüzumsuz israftan da kurtulmuş olur insan Evet anne Aza kanaat edilirse Hiç olmazsa insan ilerisi için bir şeyler biriktirebilir Tabi Bir hadisi şerifte peygamberimiz şöyle der Tasarruf eden fakir olmaz Helalinden para kazanmak Büyük bir taşı yüksek bir dağın tepesine çıkarmaya Harcamak da taşın tepeden aşağı doğru yuvarlanmasına benzer Parayı kazanmak harcamak kadar kolay değildir yavrum Yorgana göre ayak uzatılmalı. Her görülen alınmak istenilmemeli. Ama şunu da hemen söyleyeyim kızım. Tutumlu olacağım diye insanın yemesinden, içmesinden kısması da doğru bir hareket değildir. Buna cimrilik denir. Cimrilikse çok kötü bir ahlaktır. Bak. Bak şimdi sana cimrilikle ilgili bir hikaye anlatayım. Anlat anne, seni dinliyorum. Çok cimri bir adam varmış. O kadar cimriymiş ki parasını harcamamak için ne bir şey yer ne de içermiş. Sabah akşam yarı tok yarı aç peçmürde bir kıyafetle gezermiş. Bir gün onu bir ziyafete davet etmişler. <gülüyor> Oh oh oh oh oh yemeklere bak ne ararsan var sıcak soğuk zeytinyağlı tatlı çeşitleri hangisinden yemeli önce Aman düşündüğü şeye bak önce bir zeytinyağlı dolma alayım ne ne ne ne bir <gülüyor> ne bir un oh, köfteler al o oh, o oh, o oh, yemedi Baklama da baygın baygın bakıyor hani. Aha, hey, yavaş o. Önünden kaçırmıyorlar birader. Kıkanırsın sonra. Adama bakın. Hem yağıyı hem de tatlıyı aynı anda yiyor. <gülüyor> Midesi bozulmazsa iyidir. Kanımda fark eder. Hepsi de aynı mideye gitmiyor mu? Daha zeytinyağlı da daha tatlı. Hmm, hmm. Birkaçık da harika. Dur birkaçık da alayım. <gülüyor> hmm. Ah, oh, oh, oh. Aman aman bayıldım. Böyle neydi böyle? Aa, bi kaymaklı da peynirliyim. Of, şuraya bak kaymaklı, peynirli, acaba ikinde varmış. Aman denen varmış. Olacak iş değil. Adamdaki mide mide değil, çöpten kesesi sanki. Görende kıtlıktan çıkmış sanacak bunu. Ne? <gülüyor> Mideme mişler oldu. Adamın bir şeyleri. Yaşkin bir şeyler oluyor bana. Midanı yuhum doktor adam. Yürü, ay, yürü. Yürü, yürü. Yürü. Adam ölüyor yavrum. Doktor doktor. Doktor, doktor, doktor, doktor, doktor. Çekilin, çekilin bakayım. Ay, doktor, çekilin bakayım doktor ben doktorum. Buyurun, buyurun, Kenara çekilin. <gülüyor> buyurun. Hasta nerede? Şurada doktor. Saatlerdir ne bulursa yedi işte. Şimdi de midem diye kıvranıp duruyor. Ya belayım doktor. Kurtarım beni ay. ay ay midem çok bemadı. Anlaşıldı. Yediklerini çıkartman lazım ha? iyileşmen için Yediklerini çıkartma mı? Evet şu haline baksana Şişmişsin miden isyan ediyor Hadi dışarı çık da midendekileri çıkart bakalım Aman doktor bırak öleceksen midendekilerle birlikte öleyim Aa, O leziz olur, olur, o elez ben. o güzel İsterim şeyleri batın. nasıl çıkartın <gülüyor> De i̇şte böyle kızım, cimrinin hali bu. İkinci nasihatim de şu sana, söylenenleri daima iyi dinle ve her zaman itaat üzere bulun. Kocana itiraz etme, onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekildeki hareketlerin aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına da uygun olur. İyi güzel söylersin de kocamın her dediğine mi itaat edeyim, kayıtsız şarsız mı yani? Dini bakımdan sakıncalı olmayan her konuda itaat etmen gerekir. Çünkü kocaların hanımları üzerinde pek çok hakları vardır. Peygamberimiz kocasının memnuniyetini kazanmış bir kadın ölünce cennete girer der. Başka bir hadisi şerifte de bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse Rabbimin cennetine girer der. Demek kocaya itaat etmek aynı zamanda da dinimizin gereği oluyor. Evet kızım. Sen artık koca hakkının ne kadar büyük olduğunu düşün. İslamiyet hanımın kocasına itaatine o kadar önem vermiştir ki bir kadın nafile oruç tutmak istese hatta camiye bile gitmek istese kocasından izin almak zorundadır. Bir hadisi şerefinde peygamberimiz kocasından izinsiz çarşıya çıkan kadına eve dönünceye kadar melekler lanet eder buyurmuştur. Söylediklerinizden şunu anladım anne. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun her işte... ...koca'ya itaat şartmış. Allah'ın rızasını kazanmak için... ...kocasıyla güzel güzel geçinmek isteyen bir hanım... ...kocasının sözlerini dikkatle dinlemeli... ...ve emirlerini anında yerine getirmeli. Doğru mu anlamışım anne? Evet kızım. Bak sana kocaya itaatle ilgili bir de olmuş bir vaka anlatayım. Dinler misin? Tabii anneciğim. Bir adamın üç oğlu varmış. Baktı zamanı gelince adam üçünü de evlendirmiş... Her birine ayrı ayrı bir de ev açmış Çocuklar bir bayram günü babalarının elini öpmeye gelmişler Hal hatır sorduktan sonra sıra sohbete gelmiş Ve baba büyük oğluna sormuş Ey oğlum hanımın nasıl? Ondan ve evliliğinden memnun musun? Çok iyi çok memnunum babacığım Yalnız biraz tembel. Önemli değil oğlum Hanımını çevrendeki hünerli ve çalışkan ailelere misafirliğe gönder. Seninki onlara baka baka çalışkan biri olur çıkar. Peki babacığım. Ee, söyle bakalım evlat. Ya senin evlilik ne alemde? Hanımından bir şikayetim var mı? Ee, şey babacığım, benim hanımım iyi hoştu, çok açık meşrepli. Kendisini yabancılardan hiç sakınmıyor. O halde sen de karını çevrende oturan, namuslu, dürüst ailelere gönder. Göreceksin hanımın onlara baka baka daha ağırbaşlı olacak ve yabancıların yanında nasıl davranılacağını öğrenecektir. Peki babacım. Ee, oğullarımın en küçüğü. Şimdi söyle bakalım, ya senin evliliğin ne merkezde? Senin de karından yana bir şikayetin var mı? Sorma babacım, hiç sorma. Ne yazık ki benim karım çok ahlaksız biri. Hiç söz geçiremiyorum ona. Bana hiç itaat etmiyor. Onu ne şekilde terbiye edebileceğimi bilemiyorum. Eğer abilerim gibi bana da yol gösterirsen çok memnun olurum. İtaatsizlik mi ediyor dedin? Aa, i̇şte bu çok fena oğlum. Korkarım ki bunun sonu boşanmaya kadar varır. Ya gördün mü kızım? Adam her iki oğlunun karısından yana şikayetlerini dinliyor ve çare buluyor. Ama en küçük oğlunun karısının itaatsizliğinden bahsedince ona boşanmaktan söz ediyor. Bu da itaatsizliğin çok kötü bir şey olduğunu ortaya koymaz mı? Haklısın anne. Kocaya itaat etmek mutlaka şart. Allah'ın rızasını kazanmak için kocasıyla güzel güzel geçinmek isteyen bir hanım... ...kocasının sözlerini dikkatle dinlemeli ve emirlerini anında yerine getirmelidir. Bu nasihetini ömür boyunca unutmayacağım anneciğim. Kadınlar erkeklere Allah'ın emanetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...kadınlar eğe kemiği gibidir. Onu tamamen doğrultmaya gidersen kırabilirsin. Bırakırsan daha da eğrilir. Eğriliği bulunduğu halde ondan istifade edebilirsin. Bir erkeğin hanımını boşamasından gökyüzü titrer. Bir kimse hanımına sevgiyle bakar, karısı da aynı duygularla karşılık verirse Allah ikisine de rahmet nazarıyla bakar. El ele tutuştuklarında her ikisinin de günahları parmakları arasından dökülür gider. Mümin bir erkek, mümin olan hanımından nefret etmesin. Ondaki bir huyu sevmemişse, diğer bir huyundan hoşlanabilir. Bir erkek, hanımının yiyecek ve içeceklerini helalinden temin ediyor, renk renk elbiseler, süsler ve kokularla gönlünü hoş tutuyorsa... Kadın da buna karşılık kocasına tam olarak bağlanmalı, dinen yapmasında mahsur olmayan hiçbir hizmeti kocasından esirgememelidir. Birbirine böylesine saygı ve sevgi bağlarıyla bağlı bir ailede huzur şüphesiz devamlı var olacaktır. Kadının Kocasına kendini sevdirmesinin dört şartı vardır. 1- Kocanın sözünü dinleyecek ve karşı gelmeyecek. 2- Kocanın sevinç anında sevinecek, üzüntü anında üzülecek. 3- Kocanın eve geleceği zamanı bilecek, onu güzel elbiselerle karşılayacak. 4- Kadın yüzünü ve dişlerini mutlaka temiz tutacak. Şimdi beni iyi dinle evladım Dinliyorum anneciğim Kocanın görmesi muhtemel her yere itina ve ihtimam göster Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden sakın Evin her zaman güzel kokularla dolu olsun Her şey yerinde bulunsun Yani temiz olmamı istiyorsun anneciğim Haklısın hiç kimse pis bir insanı ve pis tutulan bir yeri sevmez Yalnız evini değil kızım Mümkünse kendi üstünü başını da temiz tutmalısın Kocanı iğrendirecek hallerden sakınmalısın Peygamber efendimiz kadınların hayırlısı yıkanıp temiz giyinmeyi alışkanlık haline getiren ve evinde güzel kokular sürendir buyurmuşlar. Yani şimdi sen bana evlendiğim zaman kocamın karşısında süslenip güzel kokular sürmem gerektiğini mi söylüyorsun anne? Evet kızım. Kadınlar kocalarının sevgi ve ilgilerini çekebilmek için sadece güzellikleriyle yetinmemelidirler. Güzel elbiseler giymeli, süslenmeli, taranmalı ve güzel kokular sürmelidirler. Ama anneciğim dinimiz makyaja, süse izin vermiyor ki. Haklısın kızım. Dinimiz bazı süslere müsaade etmemektedir. Nedir onlar anne? Mesela takma saç. Hani şu peruk dediklerinden. Çoğu ölmüş kadınların saçlarından ya da plastikten yapılıyor. Ayrıca sırf moda diye alınan pahalı ve değersiz şeyleri kullanıp israf etmemelisin. Peki ya makyaj yapmak anne? Yüze yapılan makyajla sokağa çıkılmamalıdır. Zaten makyaj malzemeleri... İçindeki tahriş edici maddelerden dolayı genç yaşta kadının yüzünü buruşturmaktadır. Görmüyor musun? Makyaj yapan Avrupalı ihtiyar kadınların yüzleri buruş buruş. Makyaj nedir bilmeyen Müslüman nenelerimizin yüzleri ise ne kadar sevimli. Haklısın anne. Sonra kadınlar erkek elbiseleri giymemelidirler. Çünkü Peygamber Efendimiz kadın elbisesi giyen erkek... ...yahut erkek elbisesi giyen kadın Allah'ın rahmetinden uzak olsun şeklinde dua etmişlerdir. Peki... Peki ya süslenmek anneciğim? Onu yapabilir miyim? Kadın sadece kocası için süslenmelidir kızım. Zinetlerini namahreme... ...yani yabancılara göstermemelidir. Anladım anneciğim. Pek çok kadın... ...düğüne veya gezmeye... ...en güzel elbiselerini giyerek gittikleri halde... ...evlerinde pejmürde bir vaziyette dolaşırlar. En güzel elbiselerini dışarısı için kullanıyorlar. Fakat eve geldiklerinde o elbiseleri hemen dolaba kaldırıyorlar. Eskimesinden, buruşmasından veya kirlenmesinden korkuyorlar. Halbuki hanımların kocaları her gün sokakta yüzlerce, binlerce güzel giyimli hanım gördükten sonra evine gelmektedir. Gözü yorgun, gönlü yorgun ve vücudu yorgundur. Hanımının güler yüzü, tatlı dili ve en mühimi süslü elbiseler içindeki endamı onu biraz dinlendirecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ben hanımımı üç şeyden dolayı çok severim. O çamaşırlarımın yıkayıcısı, çocuklarımın bakıcısı ve günahla aramda perdedir. Ben onun sayesinde günah işlemem buyuruyor. Hanımlar Kocalarının günah işlemesine evdeki giyimleriyle mani olabilirler. Kadın kocasının hoşuna nasıl gidecekse öyle süslenmelidir. Süsleniyorum diye kocasının beğenmediği ve moda diye giydiği pahalı şeyleri sırtına geçirmesi ne kendine yarar sağlar ne de bununla kocasının gönlünü kazanabilir. Çocuğun ilk ve en iyi öğretmeni annesidir. Annenin çocuğuna öğreteceği ilk şeyler şunlardır. 1- Henüz konuşmayı öğrenirken ilk kelime olarak Allah demeyi öğretmeli. 2- Yemeği sağ eliyle ve besmeleyle yemeye alıştırmalı. 3- Yemeği kendi önünden yiyip etrafına bakmamaya alıştırmalı. 4- Tabağının dibinde hiç yemek bırakmamayı öğretmeli. 5. Parça ekmek bırakmamayı, dökülen ekmek kırıntılarını dahi toplamayı öğretmeli. 6. Çok yememeyi, yerken acele etmemeyi öğretmelidir. Başka bir nasihat daha vereceğim sana kızım Seni dinliyorum anne Eşinin yemek saatiyle uyku zamanına dikkat edeceksin kızım Yemeğini adeti nasılsa ona göre hazırla Vaktinde uyuması için işlerini zamanında bitir Çünkü açlık insanı ateşlendirir Uykusuzluksa öfkelenmesine sebep olur Yani müstakbel eşime yemeğini tam saatinde vermeliyim öyle mi anneciğim? Evet kızım şimdi şöyle düşün Kocan sabahtan akşama kadar çalışmış ve yorgun argın evine gelmiş karnı aç ama akşam olduğu halde hala yemek hazır değil bu durumda bir erkek huysuzlaşır bu hal evdeki mutluluğun bozulmasına sebep olur Peki ya uyku saati anneciğim kocamın tam saatinde yatmasını sağlamazsam ne olur? Kızım erkek evine bakmakla karısını ve çocuklarını geçindirmek de yükümlüdür bunun için belli bir işte çalışmak zorundadır eğer zamanında yatıp uykusunu alabilirse... ...ertesi gün işine daha dinç bir kafayla gidecektir. Bu yüzden de kadın erkeğin uyku saatini geçirmemelidir. Şayet evin hanımı eviyle ilgilenmiyor... ...konu komşuyla laklak ederek vaktini geçiriyorsa... ...ve akşamları da kocasıyla ilgilenmiyorsa... ...o evde huzursuzluk başlamış demektir. Uyku saatleri şaşan koca huysuzlaşır... ...ve bu huysuzluk önce dırdıra... ...daha sonra da kavgaya dövüşe dökülür. Anladım anneciğim. Kısacası... ...evlilikte akıllı olacaksın kızım. Meşhur bir söz vardır... ...yuvayı dişi kuş yapar diye. Bak bununla ilgili sana bir hikaye anlatayım. Anlat anne. Büyük müşehitlerden Ahmet Übni Hanbel Hazretleri... ...evlenmeye kalkıştığında... ...sağa sola haber göndermiş. Günlerden bir gün birisi gelip demiş ki... ...efendi hazretleri... ...falanca adamın iki kızı var... ...hangisini istersen sana eş olarak alabiliriz demiş. Bunun üzerine Ahmet Übni Hanbel... ...kızlar nasıldır, güzel midir deyince... Adam birisi çok güzeldir, diğeri ise şaşıdır efendi hazretleri demiş. Bunun üzerine Ahmet Übni ben adama hangisi daha akıllıdır diye sormuş. Adam da şaşı olan efendim deyince Ahmet Übni Hanbel o halde şaşı fakat akıllı olanla evlenmek isterim demiş. Görüyorsun ya kızım güzellik gelip geçicidir. Önemli olan akıllı olmaktır. Akıllı kadın evini de ...eşini de çekip çevirmesini becerir. Yani erkekler akıllı kızlardan mı hoşlanır demek istiyorsun Evet anne. yavrum, bilgili bir hanımın idare ettiği ev cennet gibi olur. Cahil, yararı zararı bilmeyen ve kötü huyları olan kadınların evi ise cehenneme benzer. Bak sana bir hikaye daha anlatayım, dinlemek ister misin? Tabii dinlerim anneciğim. Çok titiz bir adam evlenmeye karar vermiş. Ama bir türlü istediği gibi bir kız bulamıyormuş... Evleneceği kızları imtihan ediyor, istedikleri gibi olmadıklarını görünce de evlenmekten vazgeçiyormuş. Nihayet kızım biri gizlice o adamın bütün huyunu suyunu öğrenmiş ve imtihanı kazanarak adamla evlenmiş. Evliliklerinin ertesi gününde adam eve ipe sarılı bir paket getirmiş. Hoş geldin bey Hoş bulduk hanım Şu paketi alır mısın? Ne getirdiniz? Taze kahve dün gece bitmişti ya ah, iyi yaptınız hemen paketi açıp kavanoza boşaltayım Evet kağıdı da şöyle güzelce katlayayım <gülüyor> Oldu işte Aa, ip nerede? Aa, buradaymış İpi de sarayım Ya hanım o küçük iplikle birazcık Kağıdın neden apı ipte kaldırıyorsun? Neye yarar ki onlara? Efendi ev hali bu belli olur mu? Öyle zaman gelir ki o küçücük iple bir söküğü dikeriz Kağıda gelince o da işimize yarar Sonra fazla mal göz çıkarmaz ki Haklısın hanım Sen tam benim istediğim gibi bir hanımmışsın Vesselam Müslüman kadınlar Sabahleyin Mutlaka kocalarından erken kalkmalıdırlar bu her kadın için bir alışkanlık olmalıdır. Sabah namazını kılmadan işe başlayan kadının işi rast gitmez. Güneş doğarken uyumak bereketi kaldırır ve fakirlik getirir. O anda çocukları bile uyanık bulundurmak lazımdır. Gördün ya kızım, kadının tutumlu ve akıllı olması... ...bir anda kocasının gözüne girmesine yetip de arttı bile... Tutumlu ve idaresini iyi bilen bir hanım arayan, hiçbir erkek cahil, Dahası ihlas suresini bile bilmeyen, akşama kadar dedikoduyla vaktini geçiren, Bir söküğü dahi dikemeyen, pilavı çorbaya, çorbayı pilava benzeten, İki çeşit yemek pişirmesini öğrenememiş, Velhasıl elinden hiçbir iş gelmeyen biriyle elbette evlenmek istemez. Bu vasıfları taşıyan bir kız olsa olsa ancak Tunus kedi diye zengin olduğu için alınır. Malcanın yongasıdır. İnsan malının her zaman bir menfaat karşılığında harcanmasını ister. Faydası görülmeyen şey kaybolmuş gibidir. Ne kadar az olsa can sıkar. Bazı erkekler ev idaresinde kılı kırk yararcasını hareket ederler. Birçok şeylerde tutumluluk göstermek onların hoşuna gider. Bu sebeple aza çoğa bakmadan tutumlu olmak, israftan kaçınmak Müslüman bir hanımın vazifesidir. İyi bir ev hanımı olabilmek için nelere dikkat etmek lazım anne? Bak kızım... Bir, sebzeler çürütülmeden yemek yapılmalıdır. İki, yapılan yemeklerin bozulmaması için tedbirler alınmalıdır. Üç, sofrada öncelikle kurumaya yüz tutmuş, bayatlamış ekmeklerin yenmesi sağlanmalıdır. Dört, kuru ekmekler hiçbir zaman çöpe atılmamalıdır. Beş, eskisinin modası geçti diyerek yeni elbiseler alması için ısrar edilmemelidir. Bu çok önemli bir nasihattı anneciğim teşekkür ederim Nasihatler tükenmedi kızım İşte önemli bir nasihat daha sana Sen sen ol evinin mallarını ve eşyasını iyi koru yavrum Bu çok mu önemli anne? Hem de çok Bak kızım dünyada geçinebilmek için Çoluk çocuğunu başkalarına muhtaç etmemek için elbette çalışmak lazımdır İnsanın yaşayabilmesi için mala ihtiyacı vardır Mezara girerken lazım olan kefen için bile para şarttır bunun için ne yapmalıyım anneciğim? Geleni döküp saçmayacaksın. Lüzumsuz eşyalar alarak kocanı bin türlü masrafa sokmayacaksın. Bak hemen bununla ilgili bir hikaye anlatayım sana. Ne? Anlat annem. Köylü bir kadın kocasının binbir zorlukla dağdan getirdiği çıraları konu komşuya dağıtırmış. Kocası da bu duruma çok öfkelenmiş. Fakat elinden bir şey gelmezmiş. Bir gün artık dayanamayıp... Yahu hanım. Bıktım senin bu müsrifliğinden. Neden çıraları millete verip duruyorsun? Canım ne olacak? Onlar da insan. Alıp yaksınlar işte. Hem sen durmadan getiriyorsun. Getirmesine getiriyorum ama... ...canım da çıkıyor. Dağ başında çıra toplamak kolay bir iş mi zannediyorsun sen? Kolay tabii. Öyle mi? Peki o halde hazırlan. Yarın sabah erkenden benimle sen de geleceksin dağa. Çıra toplamaya. Uçuracak insanı. Ee ne sandın ya Dağın tepesinde daha da şiddetli eser rüzgar Ben yoruldum Eğil kalk her tarafım ağrıyor Yeter topladığımız çıra gidelim artık İyi gidelim Yüklen bakalım çuvallardan birisini hanım Çuvalı mı ben mi Ve Sen ya Koca iki çuvalı birden yüklenemem ya Hadi yüklen hanım Peki peki Ay ay ay ay ne kadar da ağırmış bu. Ne sandın ya? Ağır olacak tabii. Dün dağda çıra toplamak kolay diyordun. Gör bakalım zor mu, kolay mı? Ay. Of öldüm bittim mahvoldum. Yoruldum. Kolay gele komşu bize çıra verecek mi? Vallahi kusura kalmayın komşular. Kendi getirdiğim çıradan bir kıymık bile veremem. ...hocamın getirdikleri neyse hiç karışmam artık... ...gidin ondan isteyin. İşte kıssadan hisse kızım... ...başkasının parasını veya malını çalmak... ...ya da harcamak çok kolaydır. Kazanmanın zorluğunu bir de kazanana sormak gerekir. Haklısın anneciğim. Bazı kadınların üzücü, kötü huyları vardır... Bunlar ona buna dalkavukluk ederek yüze gülen, edep yoksulu kadınların sözlerine kanarak Kocalarının parasını, malını ve eşyasını har vurup harman savururlar Kendilerine yapılan nasihatleri de dinlemezler Çok mu kötüdürler anne? Çay partileri, yemek toplantıları derken kumar alışkanlıkları ailenin temelini sarsar Sonunda minnacık çocuklarını günde ancak bir iki saat görebilen sözüm ona anneler çıkar ortaya Maalesef zamanımızda bu tür anneler ve aileler gün geçtikçe çoğalıyor. Dünyanın bin türlü hali vardır sözü hatırlardan çıkmamalıdır kızım. Doğru söylersin anne. Can ve mal düşmanı ahlaksız kadınlara kanıp hesapsız para harcamanın sonu hizmetçilik olur. İnsan bir kere düşmeye görsün. Eskiden dost görünenler karşılaştıklarında yollarını değiştirirler. Yuvayı dişi kuş yapar sözü anlattıklarımızın hepsini özetleyen güzel bir sözdür ve gerçektir. Kadınların tedbirli olmaları, kendilerine verilen eşyayı yerinde ve zamanında kullanmaları, israftan sakınmaları yuvanın huzurunu arttırır. Her kız annesi olan hanımlar, idareleri için ev teslim edilecek, yarının annelerine tutumlu olmayı, israfın kötülüğünü mutlaka öğretmeli. Çocuklarının güzel ahlaklı olmalarına gayret etmeliler. Her bakımdan birgili bir hanımın idare ettiği ev cennet gibi olur, cahil. Yararı zararı bilmeyen ve kötü huylu olan kadınların evi ise cehenneme benzer. Yani kadın evinin malını ve eşyasını iyi korumazsa sonu hüsran olur diyorsun değil mi anne? Evet kızım evet. Nice aile yuvası bu şekilde dağılıp gitmiş. Evinde hanımlık yapmasını bilmeyen kadınlar da onun bunun kapısında hizmetçilik yapmak zorunda kalmışlardır. Sen sen oğlu yavrum iyi insanlarla konuş. Onların temiz güzel huylarını kap. Sana zararı değil yararı dokunur bunu. Yani apaplık edeceğim kimseleri iyi seçmem gerektiğini mi söylüyorsun bana? Tabi tabi İyilerle görüşmek güzel huy kapmaya Kötülerle yakınlıksa kötü huylar kazanmaya sebep olur Onun için bir ev hanımı hiçbir zaman fena huylu kötü kadınlara yüz vermemeli Hatta kapıdan içeri bile baktırmamalıdır Bak şimdi aklıma geldi Konumuzla ilgili bir hikaye anlatayım mı sana? Anlat anneciğim dinliyorum Hali vakti yerinde bir adamın bir ineği varmış Adam her sabah ineğini sar, bir miktarını kapı komşusu ihtiyar bir kadına götürürmüş. Adam bir gece komşusunun kapısı önünden geçerken yaşlı kadının yana yakına dua ettiğini işitmiş. Duayı daha yakından duymak için de kapıya kadar yaklaşmış. Bir de ne işitsin? Kadın duada şunları söylüyormuş. Allah! Şu bitişikteki komşumun ineğinin canını al. Tez zamanda öldür o ineği. Yalvarıyorum sana yarabbim Allah Allah Benim her sabah bedava süt verdiğim şu ihtiyar kadının ettiği duaya bak inanılacak gibi değil Kendisine süt sağladığım iniğimin ölümünü istiyor Sabah olsun sorarım ben ona ee, Buyur buyur hemşire hanım sabah sütünü getirdim Allah razı olsun zahmet oldu size Yalnız anlayamadığım bir şey var hemşire hanım. Bildiğim kadarıyla bizim ineğin size bir zararı dokunmadı şimdiye kadar. Üstelik faydalı olsun diye de elimizden geleni yapıyoruz. Allah, Allah razı olsun. Ama dün gece siz dua ederken ineğimin ölümünü istiyordunuz. Şaşırdım. Yani kulaklarımla duymasam inanmazdım. Neden ineğimin ölmesi için beddua ediyordunuz? Vallahi komşu sözün doğrusu ben ineğin hiç zararını görmedim. Ama her sabah onun şırıl şırıl sağalmasını bir türlü hazmedemiyorum. Ne sütünü içeyim ne de her sabah o şarıltıyı işiteyim demiştim. Evin reisi erkekler için... ...dini nasihatlerde bulunan büyük zatların tavsiyeleri. 1. Hiçbir erkek... Hanımına karşı dinimizin emirlerinden dışarı çıkarak muamele etmeyecek. 2. Kusursuz kul olmayacağını akıldan çıkarmayacak. 3. Dışarıdan pek alımlı gözüken nice dilberlerin bile kusurlarının olduğunu bilecek. 4. Hanımına daima güler yüz ve tatlı dil gösterecek. 5. Kadına, kadının anne ve babasına asla sövülmeyecek. Altı yüz güzelliği geçici olduğundan daima ahlakı güzel kadınla evlenmek için çalışılacak. Bir nasihat daha kızım. Söyle anneciğim. Eşinin yakınlarına, akrabalarına güzel muamelede bulun. Eşimin yakınları derken kimleri kastediyorsun anne? Kayınpederini, kayınvalideni. Ver hasıl bütün akrabalarını kızım. Onlara anlayışlı ve saygılı olmak zorundasın. Doğru söylersin anne. Bir adam peygamber efendimize gelerek üç defa kime iyilikte bulunayım diye sormuş. Peygamber efendimiz adamın her üç sorusuna da annene cevabını vermiş. Anne hakkı ödenmez mi anneciğim? Bunu sana bir örnekle anlatayım kızım. Sahabilerden biri Resulullah efendimize gelerek şöyle demiş. Ya Resulallah annem iyice yaşlandı. Aklına noksanlık geldi. Elimle yemeğini yediriyor, suyunu içiriyorum, abdestini aldırıyorum, sırtımda taşıyorum. Acaba üzerimde olan analık hakkını ödeyebildin mi? Bunun üzerine peygamber efendimiz adama şu cevabı vermiş. Hayır, yüzde birini bile ödeyememişsindir. Çünkü zayıf olduğun zamanlar annen senin için uğraştı, ölmemen için sana hizmette bulundu. Sen ona ölmesini dileyerek hizmet ediyorsun, hakkını helal ettirmen imkansız... Fakat iyilikte bulunuyorsun devam et demiş Ne güzel ne doğru söylemiş peygamber efendimiz değil mi anne? Gerçekten de ana hakkı hiçbir zaman ödenmezmiş Yalnız ana hakkı değil baba hakkı da öyle kızım Cenab-ı Hak anneye ve babaya üf bile denmesine izin vermemiş Hazreti Ali efendimiz üf demekten başka bir kelime olsaydı onu da men ederdi diye buyurmuşlar Bak bununla ilgili bir hikaye anlatayım sana Anlat anneciğim Geçmiş zamanda bir adamın iki oğlu varmış bir gece konuşurlarken adam küçük oğluna içim yandı oğlum mutfaktan bir bardak su getirir misin demiş. Küçük oğlan işim var baba kalk da kendin iç diye cevap vermiş. Bunun üzerine adam büyük oğluna bakmış büyük oğlu da ee, ben sana ne söylemiştim babacığım senin bu küçük oğlundan sana hayır yok dememiş miydim. Sen en iyisi kalkıp kendin iç gelirken bir bardakta bana getir bari demiş. Allah-u Teala'nın üf demeyin emri nerede kaldı? Hı? Evlatlar şimdi anne ve babalarıyla boğaz boğaza kavga ediyorlar. Hatta bazıları üzerlerine yürüyerek el kaldırıyorlar. Ama aklıma bir şey takıldı anne. Analarını babalarını döven, hatta öldüren bu çocuklar kabahatli de... ...onları eğiten, büyüten ana babaların hiç mi kabahati yok acaba? Olmaz olur mu hiç? Bu isyankar tavırlarda annelerin, babaların payı büyüktür... Hele bazı annelerin terbiye edeceğim düşüncesiyle çocuğunu ikide bir dövmesi, dayağa alıştırması hiç de doğru bir hareket değildir. Arsız yetişen çocuk büyüdükçe söz dinlemez olur. Bu da yetmezmiş gibi bir de beddualar etmek o çocuğun daha da kötüleşmesine sebep olmaktadır. Haklısın annem. Ne ekersen onu biçersin değil mi? Tabii tabii. Bir gün bir adam Abdullah İbni Mübarek hazretlerine gelip çocuğundan dert yanmış. Ey İbni Mübarek hazretleri! Benim çocuğum asi oldu Sözümü dinlemiyor ne yapayım Ey komşu Sen hiç çocuğuna beddua ettin mi Ettim tabi Zaman zaman ederdim Öyleyse ne diye kabahati çocukta arıyorsun Sen ta başında onu ifsad etmiş Asi olmasını sağlamışsın Demek ki kızım Anne ve babaların vazifesi Çocuklarına iyi terbiye vermek En çok kızdıkları zaman bile Onlara hayır duata bulunmaktır ...yarın bir gün anne olduğunda bu öğüdümü hiç aklından çıkarma. Çıkartmam annem. Yalnız bunu değil, hiçbir nasihatini unutmayacağım. Elhamdülillah Müslüman her annenin, her kadının bilmesi... ...ve aklından çıkartmaması gereken güzel, yararlı nasihatler bunlar. Çocuk meydana getirmek sünnet... ...onu İslam inancı üzere yetiştirmekse... ...her Müslümana farzdır. Şimdi sana önemli bir nasihatte daha bulunacağım sevgili kızım. Seni dinliyorum anne. Sen sen ol yavrum. Sakın kocanın sırlarını bir başka kimseye söyleme. Sırlarını mı? Evet yavrum. Sırları başkaları tarafından öğrenilen insanlar... ...yüzlerce zarara uğrar... ...ve yüzlerce menfaatten mahrum olurlar. Bir hadisi şerifte... ...bir kimse sırrını söylemeyip saklarsa... ...işini hakkıyla yapmış olur... Buyurulmuştur Demek sır saklamak çok önemli bir şey Tabi özellikle evli kadınların Kocalarının sırlarını saklaması O evliliğin huzurlu ve düzenli sürmesini sağlar Düşün Kocasının sırlarına vakıf olan bir kadın Onları iyi muhafaza etmeyip de Ona buna söylediği takdirde Kocasının işlerini çıkmaza sokar Bunu öğrenen koca da karısından nefret eder Sonuçta evlilikleri Tehlikeye girer yavrum Doğru söylersin anneciğim Güzel söylersin de Sır saklamak pek kolay bir iş olmasa gerek öyle değil mi? Çevremize baktığımızda pek çok kadının gerek kocası hakkında Ne bileyim gerekse de komşuları hakkındaki sırlarını ulu orta söylediklerini duyuyoruz Bunun hem ayıp hem de günah olduklarını bile bile neden yapıyorlar dersin? <gülüyor> sır saklamak mal saklamaktan da zordur kızım Çünkü sırrın yükü eşyanın yükünden daha ağırdır Diğer yükler kalbe ağırlık vermez fakat sır kalbe ağırlık verir bütün bu güçlüklere rağmen gene de bir sırrı başkalarına söylememek gerekir. Doğrusu kendisine, kocasına ya da bir başkasına da ait olsa o sırrı saklamaktır tabii. Bak sana sır saklamayla ilgili bir hikaye anlatayım yavrum. Anladı anneciğim. Senin anlattığın hikayelere bayılıyorum. Çünkü bana verdiğin her nasihati olmuş bir hikayeyle anlatarak daha da aklıma girmesini sağlıyorsun. İki adam köy kahvesinde oturmuş sohbet ediyormuş. ...söz dönüp dolaşıp kadınların sır tutamayacağı mevzuuna gelmiş. Yok, Yok bir arkadaş, Allah ben hanımdan eminim. Benim sırlarımı asla bir başkasına söylemez. Sen yani öyle zannet. Kadın değil ayı mi? Söylüyorum. Şimdi söyle beş dakika sonra başkasından işin. Doğru. Yahu ayı benim karım sır tutar diyorum sana. Başka kadınları bilmem ama benim karımın ağzı sıkıdır. İşte o kadar. O halde gel bir tecrübe yapalım var mısın? Evet. Varım tabi nasıl yapacağız bu tecrübeyi? Şimdi sen bu akşam eve giderken Sır olacak bir şeyi aklında tut Ve hanımına söyle bakalım Ama bunu kimseye söylememesinde tembih et ha. Bakalım karın bu sırrı ne kadar saklayacak O zaman göreceğiz anlaştık mı? Anlaştık O halde yarın sabah yine burada kahvede görüşmek üzere Hadi bakalım Hadi bakalım Hayırlı Hayırlı hey şuraya bakın kim geliyor? Aa, bizimki geliyor ha. Evet aleyküm. ve aleyküm isselam. Hey ne haber ya? Anlat bakalım dün gece yumurtladığın yumurta nasıl bir şeydi ha? Büyük müydü bari? <gülüyor> canına nereden öğrenmişler yahu? Nereden olacak hanımından? Ben sana dememiş miydim ha? Daha bu sabah erkenden gelip benim hanıma söylemiş geceden seni yumurtladığını. <gülüyor> Sen haklıymışsın arkadaş. Evet. Birbirlerine misafirliğe giden ve çok yakın akraba olmayan Müslüman aileler bir arada kaynaşıp oturmamalıdırlar. Kadınların kadınlarla, erkeklerin de erkeklerle oturmaları dinimizin icaplarındandır. ...hikayeden de anlaşılacağı gibi kızım... ...kadınların sır saklaması oldukça zordur. Ama bunu başarabilen kadınların evliliği de... ...kale gibi sağlam ve güçlüdür. Şimdi sensen ol... ...kocanın sırlarından kimseye söz etme. Bu önemli nesetini ...ömrüm boyunca unutmayacağım anneciğim. Yalnız kocamın değil... ...yakın çevrenin sırlarını bile... ...kimseye söylemeyeceğim. Aferin kızım, aferin. Bir de çok meşhur bir söz vardır. Laf dinlemeyen kadın... ...kocasının saçını sakalını çabuk ağartırmış. Hazreti Lokman bu sözü oğluna vasiyetlerinde belirtmiş. Büyük zatlardan biri... ...Kabe'yi tavaf ederken... ...sırtında yaşlı birini taşıyan bir adam araslamış Adam bir yandan sırtındakini taşıyor... ...bir yandan da şöyle söyleniyormuş. Ne diyeyim ben? Oh çocukluğunda yetmiyormuş gibi... ...bir de ihtiyarlığında başıma dert oldun. Oh! Aman... O büyük zat merak etmiş ve sormuş adama. Be adam, yazık değil mi? Bir yandan iyilik yapıyorsun... ...öbür taraftan yaptığını başına kakıp... ...iyiliğini yıkıyorsun. O senin baban değil mi? Zamanında o da sana az iyilikler yapmamıştır. O büyük zatın bu lafına adam birden parlamış ve şöyle bağırmış. Aman efendi sen ne diyorsun... Bu sırtımda taşıdığım adam babam değil öz be öz oğlumdur. Ah huysuz bir kadınla evlendi ve böyle erkenden ihtiyarlayıp çöktü. Ya işte sana huysuz kocasının emirlerini dinlemeyen bir kadının kocasını ne hale getirdiğini anlattım kızım. Ama hanımının eza ve cefasına sabredebilmiş tahammül göstermiş erkekler de vardır. Evin hanımı kocasını sabahleyin işe giderken kapıdan güler yüzle uğurlamalı ve hayır duada bulunmalıdır. Akşam eve geldiğinde ise onu yine kapıda güler yüzle karşılamalı hal hatır sormalıdır. Sevgili yavrum hiçbir anne evladının geçimsizliğine ve huzursuzluğuna dayanamaz. Senin huzursuzluğun hem bizi hem kendini hem eşini hem de kaynanan ve kayınpederini üzeri. Dünyada kusursuz insan yoktur Herkesin bir kusuru bir eksiği vardır Mühim olan kusurları olmalarına rağmen Onlarla geçinebilmek ve uyum sağlayabilmektir Peki anneciğim bir kusurum olduğu takdirde Ne gibi bir yol takip etmeliyim? Aa, çok güzel çok mühim bir sual sordun kızım İnsanlık bu ya herkes hata eder Herkes yanılıp bir kusur işleyebilir Olur ha kocana veya evinin büyüklerine karşı bir kusur işleyecek olursan... ...hiç vakit geçirmeden hemen özür dile ve affedilmeni iste. Bunu yapmakla senden hiçbir şey eksilmez. Onların sana karşı bir kusurları olursa onlardan özür dilemelerini bekleme. Anladım anneciğim. Sonra bak kızım kulağına küpü olsun. Hiç kimsenin kusurunu araştırma. Kimsenin kusurunu yüzüne söyleme. Ne kadar açık olursa olsun hiç kimse kusurunun söylenmesinden hoşlanmaz. Ele eşinin, kaynananın ve kayınpederinin eksiklerini görmeyiver. Daima hoşgörülü ol yavrum. Yavrum benim, bak canım evladım. Bize şikayet getirme. Artık senin evin eşinle birlikte oturacağın yerdir. Ufak tefek hadiselerle huzursuzluk çıkarma. İkide bir babamın evine giderim. Beni siz yalnız mı zannediyorsunuz gibi sözleri hiç söyleme. Hayatının sonuna kadar eşinle birlikte yaşamanın yollarını, çarelerini ara. Ve o niyetle evinin sahibi ol. Annem, her anne senin gibi mi düşünür? Her anne kızına böyle güzel öğütlerde bulunur mu? Elbette yavrum. Her anne çocuklarını sever ve çocuklarının mutluluğu için çalışır. Bak gözümün nuru evladım. Sana şu ana kadar anlattıklarımdan daha mühim şeyler söyleyeceğim. Ne demek anneciğim? Elbette söyle. Zevkle dinliyorum seni. Bak yavrum. Sabahleyin mutlaka eşinden evvel kalk. Güneş doğarken uykuda bulunma. Sabah namazını güneş doğmadan kıl. Sabahın alaca karanlığında Allahü Teala hazretlerinden isteklerde bulun. Gününün hayırlı olmasını iste. Allahü Teala'nın ismini dilinle ve kalbinle zikret. Namazlarını vaktinde kıl. Ramazan orucunu eksiksiz tut. Eşin namaz kılmıyorsa ona hadi namazlarımızı beraber kılalım de. Eğer bu sözlere kızıyorsa Bir daha bu sözleri söyleme Yalnız sen namazını bırakma Eşinden izinsiz ve habersiz Evini terk etme Eşin eve geldiğinde mutlak seni evde bulsun Dışarıya çıkarken Rabbimizin örtünün emrini unutma Kısa bir mesafeye bile gidecek olsan Örtünü üzerine al Ellerin, ayakların Ve yüzün hariç vücudunun Hiçbir yerini eşinden başkalarına gösterme Bu bizim dinimizin icabıdır Allah'ımızın ve peygamberimizin emirlerinin tamamına inan Yapabildiklerini yap Fakat sakın yapamadıklarını inkar etme Müslüman bir hanım olarak şu inanç üzere bulun Allah'a inan yavrum Allah vardır Evveli ve sonu yoktur Birdir Yaradılan hiçbir şeye benzemez Onu yaratan olmamıştır Her şeyi o yaratmıştır Hayat sahibidir Gizli aşikar her şeyi bilir Her sesi ve her sözü işitir her şeyi görür, her şeye gücü yeter. Her şeyi onun istemesiyle olmaktadır. Allah hiç kimseye zerre miktarı bile olsa haksızlık etmez. Allahü Teala'yı göremeyiz çünkü gözlerimiz onu görecek yapıda yaratılmamıştır. Bütün peygamberler günahsızdır. İşte böyle kızım. Oo oh, vakit ne çabuk geçmiş. Neredeyse yatsı ezan okunacak. Hadi kızım abdestlerimizi tazeleyelim. Neredeyse baban da gelir. Babanla birlikte cemaatle namazımızı kılarız inşallah. Bu kaset bir Osmanlı yayın evi ürünü olup... ...bütün hakları mahfuzdur. İzinsiz taklit veya çoğaltma yapılamaz... Bir Annenin Oğluna Nasihatleri Kasedinde Buluşmak Üzere. Osmanlı Yayınevi. Telefon: 528 1771 511 8626 İstanbul.